103.1 hmm. Radyo Otur'a Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. İşte Oktay Demirci, işte Fahir 3. Buyursun efendim hoş geldiniz. Buyuralım efendim günaydın diyelim. Günaydın diyelim, hoş bulduk diyelim. İsterseniz 10 Kasım sabahında gazetelerin şöyle bir manşetlerine bakalım önce. Buyurun Hadi. Fahir Bey ilk başta siz başlayın birer birer. Birer birer başlayacağım ama bütün gazeteler söz birliği etmişçesine hepsi ortak manşet kullanmışlar özlüyoruz manşeti altında Atatürk'ü ölümünün 68. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Milliyet gazetesinin başlığı, e, Posta gazetesi yine özlüyoruz manşetini atmış. E, Atatürk'ü ölümünün 68. yılında özlemle anıyoruz. Ve Sabah gazetesi de yine özlüyoruz manşetini kullanmış. Vatan gazetesi de aynı manşet başka. Vatan gazetesi hepiniz birer Mustafa Kemal'siniz diye bir başlık atmış bugünkü sayısına. Ayrıca Vatan gazetesi bir de kendi isminde şöyle bir ee, nasıl tarif edebiliriz bunu ya? Grafik uygulaması. Grafik yani. uygulaması evet. V ve N harflerine beyaz bırakmış. beyaz bırakmış. Ortada o zaman ata ne oluyor? Siyah kalıyor. Evet. Siyah kalıyor. Bravosunuz. Akşam gazetesi Atam daima ışığımızsın demiş. Ee, büyük kurtarıcıyı vefatının 68. yılında özlemle anıyoruz. Onun ilke ve devrimleri en karanlık günlerimizde bile yolumuzu aydınlatmaya devam edecek diyor. Ayrıca Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler cd'si bugün kültür gazetesiyle de verilecekmiş. Akşam gazetesi bunu da duyurmuş. Ondan sonra Hürriyet gazetesinde ise o imza milletin ruhuna atıldı diye Atatürk'ün bir imza atarkenki fotoğrafı var. Ee, Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, devrimlerin yaratıcısı Ulu Önder Atatürk seni büyük bir özlemle anıyoruz demiş. Ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in mesajı ilk sayfada Hürriyet gazetesinde. Başka? Başka hangi gazeteler var? Yok bunları mı aldınız stüdyo? Bütün gazeteleri aldık sevgili Ege. Ama bütün gazeteler hemen hemen aynı başlığı kullandığı için. Ee... Radikal'de özlemle anlıyoruz manşetiyle çıkmış. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Evet günün gazetelerine geçtikten sonra size bu hafta sonu ile ilgili bir haberimizi de verelim. Hafta sonu sizin çok sevdiğiniz havalar geliyor. Ee, soğuk ve yağışlı hava Müjdesini verdi Hani ısınacak da hava bugünden itibaren Öyle mi dediler sana Hafta başında öyle deniyordu perşembe gününden itibaren Deniyordu Cuma'da derken kim deniyordu Sıcaklık yükselecek. Kim deniyordu derken ne deniyordu <gülüyor> Ne deniyordu ve nasıl deniyordu Valla şöyle söyleyeyim size Hafta sonu cumartesi Bilemediniz pazar günü Yoğun kar yağışı don. Çok affedersiniz don, don, don. Ondan sonra soğuk Soğuk ayaz Böyle bir hava bizleri bekliyor. Herkes hafta sonu ona göre İpli planlasın, programlasın. Yani. Sanki çok güzel havalardaydık da birden değişecek her şey. Zaten donuyoruz. Bir de e, uzmanlar şöyle bir uyarıda bulunuyorlar. Hava hafta sonu daha erken kararacakmış. Ne demek nasıl, nasıl bir uyarı bu? Zaten her gün biraz daha erken kararıyor. İşte hafta sonu önümüzdeki günlerde olduğu için daha da erken kararacak. Bulutlu havalarda e, saat 4 dedi mi... ...ışıkları açmak zorunda kalacaksınız. Öyle psikolojinizi ayarlayın. Ondan sonra efendim moral majdar sıfır. Hafta sonu hava soğuk falan diye kimse almayacak kadar erken açarım. Ondan sonra her gün biraz birkaç saniye geç açarım. Bak ne güzel. Birkaç saniye derken? ...işte yavaş yavaş uzayacak bir gün, günler. Gün be gün yani diyor. Gün be gün saniye saniye ilerliyor. Minim milim bravo tebrik ederim. Ne? Moralinizi bozmayın sevgili dinleyiciler. Bu kadar mı ısınacakmış ya hafta ortasında ısınacak diye kandırdılar bizi hafta başında. Üzülmeyin ya bu kadar moralizm mı bilseydim. söylemem bunu söylemezdim ama. Ama cumartesi şimdi... pazarda öyle hava ile sen söylemeden karşılaşmak istemezdim doğrusu Fahir. İyi ki bizi uyardın. İyi ki Uyardım, uyardım iyi oldu. O zaman Çocuğunda en önemli haber diş budayı var iyi mi? Çocuğun diş budayı mı? Tabii. Hmm. Ben bu konuya hiç değinmemiştim değil mi? Evet ya dün Herhalde yine... bir özür falan dileyeceksin diye tahmin ne ediyorum. Özür dileyeceğim Üç gün sana. önce çocuk dört aylıkta diş çıkarır mı deyip... Gecesinde diş çıkarması sana verilebilecek En güzel cevap evet, herhalde sevgili, Çarşamba günü e, Ege, Sev, çocuk, Sevgili Ege'nin melek yavrusu Alin diş çıkardı Diş biliyordu derken bir anda Orada e, sivri sivri Bir takım dişlerin çıkış i̇şte olması O da babaya ilk baş kaldırı. Ben sağda solda kızım 7 aydan önce diş çıkarmaz Diye dolaşırken adeta Babam da kimmiş O ne karışır ben özgür yetiştim Falan 4 ayda ne yetiştin sen <gülüyor> Öyle deme seni daha çok meşakkatli günler bekliyor sevgili Ege. Daha var ya daha bunlar bir başlangıç. Takip her adını bir adını. diş için bir... Her diş için yapılmıyor değil mi bu diş bıdayı? Yok canım ilki için yapılıyor herhalde. Öyle i̇şte böyle makas filan bir şeyler koyulacakmış önüne. Çocuğun önüne dört tane çocuğun önüne kesici alet mi koyacaksın? Falçata falan da koy. Bir de makas niye koyuluyor sanki... Ben ne olduğunu bilmiyorum ya. Açıkça söylemek gerekirse diş bıdayı. Ben neşter koyacağım. Ne konuluyor? Hayır normalde ne konuluyor? İlk başta bir onu söyleyeyim. Bilmiyorum Kalem musun? koyuluyor. Kale. Bir, bir kalem koyuluyormuş bir kağıt koyuluyormuş şimdi kalemi alınca okul yazar olacak eee kağıt, kağıt alınca ne oluyor anlamadım onu origami yani. sanatçısı e bu, Or dişle sanatçı. ne, ne alakası var dişte ya artık ha. dişi çıktığına göre yavaş yavaş böyle kişiliği de oturmaya başladı çünkü oktay lütfen hmm. bu hayata dair ilk başkaldırı ne bileyim bir takım pagan inanışlar ben şimdi bunları nasıl açıklayayım size hepsini. E, siz de koyacaksınız düşündüğüm bir şeyler vardır herhalde evet, var tabii. ne koymayı bir düşünün? tane futbol topu Futbol topu olur mu canım? Ne koyacağım? Voleybol topu. Sülenin Sultanları olacak. Aa çok güzel. Ali'nin Bir tane neşter. Bir neşter. Neşter koyacağım. Ama öyle çok fazla şey de koymayı düşünme yani. Bence çok fazla şey. yönlü olsun istiyorum belki. İyi de bir tanesini seçecek. Sen çok yönlü olsun dediğini Hayır ben öyle tuzuştururum Ya her şeyi küçük küçük vereceğim. Neşter niye koyuyorsun ya? Doktor olsun diye. Ne koyuyorsun? Stetoskop koy. Ben sana vereyim bizim evdekisi. Tansiyon aleti koy. Hiçbir şey koymuyorsa. Ha, tansiyoncu olsun. Ev ev dolarsın. <gülüyor> iğne yapsın. Tansiyon ölçsün. Allah Allah ne İğneci güzel İğneci şey. Aziz vardı İzmir'de. İğneci <gülüyor> Alin olarak yerini alır. Hayır yarın öbür gün senin yüksek tansiyonlu olmayacak mı? Olacak. Olacak ne olsun. E, yani, sevgili her şey... babasının tansiyonunu ölçen böyle fıs fıs fıs. Sen şey Al kolum acıyor falan diyeceksin. O, orada ya da derece koy. Derece koyayım. ha Sevgili <gülüyor> babasının <gülüyor> Babacım biraz az ama çıkaracağım şimdi. Diye. Ateş mi olsun? Ee, peki başka ne koyacaksın? Tamam. Sen keskinleşleri koy. Bence bir kasap şeyi koy. Şöyle Bence bir tane örs koy, örs. Evet. Ben hiçbir hiç şey koymayı düşünüyorum. Çünkü örs, çekiç ve özengi. <gülüyor> Çünkü zanaatkar olmak bu devirde çok önemli. Çok iyi. Meslekli olsun öyle. istiyorum. Zaten. Sanatçı ol efendim. Meslekçi yani meslek sahibi olsun yani. İşte o önemli. Yani Mesleksiz o yüzden olmasını istemiyorum. <gülüyor> Mesleksiz ne ya? Kas sisteminde mi yaşıyoruz ya? Ya ne iş olsa yaparım diye ben örs dövüyorum diyen bir kız olsun yani. Demirci mi yetiştireceksin belek ya? O minicik ellerine bence ver. Ben... Demircilik işte metal ürünü, geleceği mesleği. Çok güzel bravo. Ne siz, de... sen, sen söyle ben tamam sizinkileri de seviyorum. Ben, zaten birkaç tane arkında şey var. Ben söyleyeyim bir hesap makinesi koy bir kere. Muhasebeci olsun diye. Ya senin kafa nasıl çalışıyor? Vergi iadesini şey yapsın diye mi? Hesabetsin. Yani. Vergi iade zarfına da koy belki doldurur. Şimdiden başlarsa yıl başına kadar anca yetiştirir. Çocuk alışsın zaten. Ne koyayım söyle? Hesap bir tanesine tanesi... demek hesap Abi... makinesi diye bir şey mi kaldı ya? Abi laptopu koy tamam mı? Tamam laptopu laptop koy tamam tamam. E, Evde laptopu da tutamaz ki eliyle. Bu gösteri ne? koyayım? Ha mouse koy güzel. E, bir dakika şimdi bilgisayar da nedir yani? Hangi mesleği sembolize ediyor senin? Bilgisayar mühendisi. Sen? Olmaz. Sen bilgisayar mühendisisin. Laptop'um var. Ya sen mühendis misin sen? Ha? Bilgisayarsız iş mi kaldı? Ne bileyim ben chatçi olmayacağını. Mikrofon İnternet, var kafa, mı? Mikrofon var evde mı? Mikro, Kol, evde mikrofon. Bir koy. Şarkıcı olsun çocuk. Mikrofon veya hatip olabilir. Hatip derken böyle kitleleri peşinden sürükleyen öyle bir insan. <gülüyor> Şuraya gidiyoruz arkadaşlar dediğinde herkes <gülüyor> peşinden gider. Şimdi bence ben hakikaten zanaatkar olmasından yanayım. Zanaat mesela sanat derken mesela at arabalarını boyayan birisi mi olmasını istiyorsun? Mesela benim aklıma ne kocaksin olabilir mesela sanatçı olabilir. Mesela öyle. bir şey kontrbas. Kontrbas? Bir kontrbas. Senin dediğin kontrafedal <gülüyor> Bir tane kontrafedal Çünkü ben istiyorum ki kızın normal baslara karşı bir atakta bulunması istiyorum. Orada Aline var. Kont kontrbas, deyince Aline de oradan yazık günah ya. Melek abi, Benim laptop'a o kadar laf ettiniz. Gidip dokunması yeterli zaten onun sesini göstermesi mi? için. Bak, mikrofon koyuyorum baba mi, mesleği. Baba mesleği veya şarkıcı da olabilir. Ben o tip bir şey. Ork var mı küçük orklarda? Küçük ork yok mu? <gülüyor> küçük ork <gülüyor> Ork yok mu ork? Yani çocuklar için olan ork demek istiyorlar. Çocuklar sahi. için ork yok mu ork? Yok. Çocuğa o oyuncaktan almadınız mı ork? Daha dur daha parmakları yeni öğreniyor. Sen kullanıyor. de nereden yırtacağını şaşırtın. Şey, parmakları diyecek eve gideceksin. Akşam telefon edecekler sana. Çocuk şey çalıyor diye böyle. Piyano. Piyano, piyano. var evde piyano zaten. Orga ne gerek var? dona kadar piyano var evde. Aynı şey mi? Aynı şey mi? Bir tanesi daha kaliteli. Sence hangisi daha kaliteli? Mesela o zaman bak niye piyano çalmamıştı? Ork çalmış Bakın org dediği şey koca kilise <gülüyor> Kilise mi çaldı Kasyon çalmış, mu tamam. vardı bazı zamanında Tamam abi haten... o orgun Borusta bilmem ne kulesine kadar çıkıyor Ha, onu yapamam diyorsun. Çocuğuma böyle bir gelecek vaat edemiyorum diyorsun. Baba olarak diyorsun vazifelerimi yapamayacağım. Sinciden su koyuyorsun. Daha dördüncü ay dolmadı. Sinciden. Hinci. Hatta o iç anadolu bir şey ne? Hinci olarak geçer <gülüyor> partisinde diye güzel. <gülüyor> evet bir tane daha mikrofondan başka bir şey diyemediniz ya. Abi ben Benim söyledim onu. Benim bir şey geliyor ben ama. De, yani örslersen hakikaten. Hakikaten ben yani tekrar ediyorum zanaatle uğraşmasını istiyorum... Çünkü telsiz yani var mı diyorum. telsiz? Hayır bir dur bir şey söyleyeceğim ya. Telsiz var mı telsiz diye aklına gelen. Kalay. Çocuk zehir... Yok asbest koy. <gülüyor> Hayır bir dakika ama onu böyle bir e şey var ya leyen olur ya. Bakır leyenler. Ya bak bu çocuk, bu adamı ciddiye alacaksın çocuğu zehirleyeceksin. Sini var mı adam sini? Bir şey, evet. bir şey anlatmaya çalışıyor. mı yaptın evet, çocuğu. Evet, evet, evet, evet. <gülüyor> Bir de bohça koy. Sini var mı sizde yer sofrası için? Kasnak sini, sofra bezi falan görmedin mi bizim evdeki şark köşesinde? Hepsi var. Sini, duvarda bir çapraz şekilde kaşık ve pahtalan. Sizin şu dekoratif çatan. kullandığınız at arabası var ya. <gülüyor> <gülüyor> at arabası derken ata barından mı bahsediyor? Bence arabacılık iyi meslek. Taşımacılık yani. Bence güzel olabilir bu. Çocuğun mesleği yani. Hem yani kadınlar da bu konuda... Kendilerini göstersinler. Türkiye'nin ilk kadın fight <gülüyor> Faytoncu olabilir mesela. Türkiye'nin <gülüyor> <gülüyor> ilk kadın atarabacısından önce. Ben korkarım Türkiye'nin tek atarabacısı olarak kalmasından korkuyorum. Tamam abi. Çok beğenmediysen Fayton, şey yapayım. Fayton koy canım o zaman sen de. Biraz süsle sağını solunu. Arkaya yazdır mesela arkaya şey senin, mi desin hadi mi? baba hayırlısıyla sünnet sezonu açılıyor mu desin çocuk annesinin ve Olur babasının mı? ismini yazıyor arkaya mesela kasete Suslu. de koy Gökhan Kırdar'ı Fayton evet koydum faiz tamam <gülüyor> mı <Tamam>, onun eşliğine <gülüyor> Hayır e, bir dakika bir şey soracağım. Mısır unu var mı? Bir şey soracağım Fahir sana bir şey soracağım. Bana bağırma. <gülüyor> Sus <gülüyor> biraz ya bir dinle bir karşılıklı konuşma tamam, ya. Tamam tamam abi. Kaset Söyledin dediğin mi? şeyi. Evet yok abi. Yok kızların kaseti ya. Evet abi. Nereye koyuyorsun? <gülüyor> Koy kaseti dedi <diye>. ya. Nereye? <gülüyor> Orada... Çok özür dilerim. Faiton'un <gülüyor> içindeki kasetçaları mı koyuyorsun? <gülüyor> Yoksa evdeki kasetçaları nereye koyuyorsun? Rafın oraya abi. Ben hayır şey de, de ya Rafın <gülüyor> oraya. Abi koca evde bir tane raf yok mu ya? Rafya var mı raf ya? Parfe var istersen. Ye. Çıkarayım mı biraz? <gülüyor> tamam. Bak dinle beni. Mısır unu var mı? Abi mikrofon deniriz şu dakikaya kadar ya. E sen niye ciddi kal kalay yandı? diyor. Kalay'ı nasıl koyacağım ya? Sıvı... P ne? Nasıl? Abi kurşun, işte. kur kurşun döksün çocuk Nazar da atar hem bir taraftan Hem geleceğin mesleği Tarot kartı var mı evde Var Falcı yap bence bu çocuğu Çok güzel meslek hakikaten. Bence de Seni var ya 7 sülali kurtulursunuz valla o zaman ben gideyim bir Bence bu çocuk medyum falan filan diye 2-3 yaşından itibaren Bence piyasaya sok 5 yaşında sporcu. minik medyum falan sporcu diye çıksın Sporcu olarak da önünü açman lazım Yani sen her ne kadar e, e, Onun taraftarı olmasan da Bir, bir seçenek Seçenek sunman lazım Bahar sporcu yapmam Abi seçenek sunman lazım sen ne biçim babasın sporcu ya Sporcu yapmam ben Ne demek yapmam ya ne demek? O... Türlü türlü şeyler dönüyormuş Oktay İşte koşucumuz vardı antrenörüyle Arada dünya kadar yaş farkı var. Ondan sonra düşmanımın başına vermez. Neydi halter bayan halter takımı tacizcilerle uğraştılar. Öyle şeylere sokmuşlar. Sen ne tip bir spor düşünmüştün? Ben evde yapabileceği... aerobik tipi. Ha pilates. Pilates tipi bir şey. Daha dört aylık. Bunları düşünmek. Kıskanıyorsun. Daha dört aylık kızlık sen kıskanırsan daha ileride o. Bence bu çocuk. ...güzel bir meslek sahibi olması lazım. Bence yani, de. <gülüyor> Kal kalaycılık veya <gülüyor> mısır unuyla yapılan bir meslek. Bence şey yap ya. Şeyi bulabilirsen. Mesela bulabilirsen. <gülüyor> mesela yazları haşlanmış mısır. Közde mısır satabilir. Ben ya yapmam onu. Onu hiç yapmam. Kışları boza. Çeşme de. gibi dolaşıyorlar yazın plajda. Ama bir şey kışın, soracağım. Kışın bozaya doyarsın. Bozacı diye, babacım şey evet, kalan bozaları sana getirdim. Alin yemek yapmayı... Sen veya... o zaman dişlerin olmayacağı için gevelemene gerek yok. Bozayı... <gülüyor> leblebiyi nasıl yiyeceğim? Diş olmayınca. O da çiğner verir ağzını artık canım. Ben ne bileyim. Y Alin... <gülüyor> Oktay bir ara derin düşünüyordu. Evet dinliyorum. Alin diyorum. Yemek yapmayı veya böyle hani kurabiye tarzı şeyler falan yapmayı seviyor mu? Cookie... Fire, bir sus ya, fire, bir sus ya, bir bağırma, bir sus ya. Şu anda ben ilgi alanları e, ağzına böyle oyuncaklarını sokup diş kaşıma gibi hmm. şey var. O da Hayır, onu seviyorum. sormuyorum, egizim onu sormuyorum. Benim sorduğum şu Yemek yapmayı seviyorum. Yani mesela hiç olmayacak bir mesela kabak var evde, et var, domates var, Hemen... ve ekmek var. Bunları birleştirip bir şey ortaya çıkarıyor mu bundan? ...haz duyuyor mu diye soruyorum. Geçen Evde, gün bir lütfer yapmış oktay. <gülüyor> Evdeki bütün kapları... ...kalaylıyor... <gülüyor> ...ondan sonra da yemek hazırlıyor bize. <gülüyor> o zaman benim... ...benim düşüncem yanlış mı? Tarafsız olan Fahir'e sormak istiyorum. Benim o düşüncem yanlış mı? Kalaycılık mı? Hem kalaycılık... ...hem de mesela güzel bir dükkan açarsınız... ...siz buna böyle küçük Hı -hı, ufak... çarşısında. Hayır hayır kalaycı dükkana ayrı olacak. Arasta da olur o. Hmm, o kalede yaparız o zaman. Ha, o Ayrıca böyle bir yemek... Üzerine bir şey açabilirsiniz. Onu seçerse. Ben tarihçi olsun istiyorum. Ne yapmak lazım tarihçisi? tarihçi Osmanlıca mi? öğreteceksin tarihçi olması için. Ne koyacağım Osmanlıca? Osmanlıca sözlük mü koyacağım? şimdi? İlber Ortaylı'yı seyrettireceksin bol bol. Seyrettirecek Bilber mi? İlber Ortaylı. İlber Ortaylı. Mesela onu şey diyeceğim. Murat Bardakçı, İlber Ortaylı. Bak bunlar falan filan diye. Onların fotoğrafları hangisini seçerse o konuda. Bende telefonu var istersen şey Murat Bardakçı'nın. Ne diyeceğim? Te Murat Bardakçı'nın telefon numarasını mı koyayım? Hayır canım direkt telefon Doğru, et. Doğru çok güzel abi. Telefon et abi. Telefon telefon. Murat Bardakçı'ya telefon ederek çocuğu nasıl şey yapacağım ya? Bak şöyle Orada yapacaksan... makas duruyor. Yanında ben telefon mu ediyorum ya? Yani? Hayır. Sen, sen, sen cep telefonu koy. koy. Sizin telefonun şey yok mu? Elleri bırakma özelliği. Hands, free. Hands free mi <gülüyor> Var. Tamam. <gülüyor> tamam. Onu açacaksın. Evet. Tamam Onu bir şey koyacaksın. Mesela yanında kalay duruyor. Onun yanında mikrofon. Onun yanında da Telefon, o evet. duyulan şey. Sen arka odadan konuşturacaksın Murat Bey'i. Nasıl konuşturacağım? Arka oda dediğin neresi? Sen Kaçtan... görünmeyeceksin yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Anladın mı? Ali'nin de bunların önünde. Şimdi Alin'in önünde telefon da var Bey. ya. <gülüyor> bir anda cookie yapmaya çalışıyor. Bey ile cookie. Abi yani tamam cumartesi günü gelmeyin. Gelelim, gel. Bir şey Hayır, getirmemiz gerekiyor mu? Hayır ya. istemiyorum. Ege, lütfen ya. İstemiyorum ikinizi de istemiyorum. Çocuğun diş ay. gelemeyeceğiz ay. mi? Ay. Şimdi 10 Kasım'la ilgili özel en bir minedim. şey dinleyeceğiz Ondan sonra da reklamlar ve O sırada aklınızı başınıza toplayın. Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Radyo tülesine hızlı modern devam ediyor sevgili dinleyiciler Son karar güzel Bence de Mikrofon ve osiloskop İkisi Çocuk bundan birinci karar Yani çünkü ileride sorun yaşar 3 saatlik bir sınava sığdırmaktansa şimdiden seçimini yapması ve ona göre eğitim alması bence o çok kalmalı. O siloskopu nereden bulacaksın? Hani mikrofonun var da televizyonu mu koyacaksın? Bizim evde var o Fahirlerin evde her şey varmış işte. Ben onları hazırladım. Evet o zaman sizi... Aslında bu... kılıç da koyabilirdik ya. Hı hı. Biraz eski nostaljik olurdu ama de kılıç var ya. Evet doğru. Başka neler var Fahir? Temel. Hedik vardı. Hedikleri fare bizim çeşmeden depoda başka? Semer Bez... var benim bildiğim kadarıyla. Semer Hayır. var. Bezbol sopası var. Semerci olabilir çocuk bak ileride kaybolan meslekler. Hem de Oktay da sevinmiş olur. Evet, evet ben size. Ben ben çok memnun olurum zanaatçı. Çeşit olsun maksat çeşit olsun. Verin değiştirin Fransa'nın başkenti Roma, Roma Roma ay, <gülüyor> ay, Allah. ay Allah. Londra <gülüyor> Paris'te bir rekor denemesi yapıldı. Gerçi ben şimdi burada espri yapıyorum da herhalde bildiğim 3 tane başkent vardır dünyada. Ankara Londra de? Roma, Hı. Roma. Başka bilmiyoruz işte. Başın. Paris, belki Bangladeş'in belki başkenti ne? değil mi? Onları hep öğrenmemiz lazım. Sence ne Fahir? Nerenin başkenti? Bangladeş'in. Bangladeş'in başkenti, Bangladeş'in başkenti. Böyle bir şey, bir şey yani aslında bildiğiniz bir şey. Bildiğimiz bir şey, evet. Bir, onu ben geleceğim tamam. ona döneceğim <gülüyor> ee, 1188 kişi aynı anda ne yapabilir nefes alabilir çok güzel Paris'in göbeğinde 1188 kişi aynı anda öpüşerek bu alanda bir rekorun sahibi oldular ee, dün Guinness günüydü. Güneş Dünya Rekorlar Günü etkinlikleri kapsamında ne rekorlar kırıldı ne rekorlar. Bir rekor daha kırıldı dün. Dünyanın en yalan organizasyonu Guinness. Öyle mi öyle diyorsun ama adamlar ses getiriyor vurdukları Bu yerden. 1188 kişinin evet, hepsi. Evet, evet öpüşmüş. İkişerli söylüyor. alemi gel gelerek gelmişler meydana. 1188. Hatta meydane. Meydane derken zaten çift sayı söyledim. Otomatikman çift. E ne diyor o zaman 594 mü? Ha. 594 öpücük mü aynı anda? Aynı anda. Bir de aynı anda öpüşmeleri çok önemli. Mesela 1-2-3 diyor 10 saniye boyunca affedersiniz öpüşmeleri gerekiyor. Ama yani yanaktan değil bildiğimiz dudaktan öpüşme. Olay Fransa'da olduğundan nasıl olduğunu tahmin ediyoruz. Bravo. Ee, bir başka güzel e, <gülüyor> rekorda e, <gülüyor> Biraz daha ondan, ondan sınıfı. <gülüyor> Onu anlatayım ben şimdi e, Başka rekor neymiş? İ, İ, İngiltere'de de renkli görüntüler yaşandı yüzücüler e, <gülüyor> var ya hocam Evet Trafalgar Meydanı'nı biliyor musun? Evet tamam. Orada büyük havuz var ya Oraya girmişler mayolarla falan Havuz dedin deniz mi? Ege Londra'nın merkezinde Trafalgar Meydanı'nı Orada öyle adım... yüzülecek havuz yok ya Yüzülecek havuz değil zaten süs havuzuna girmişler Küçücük Orada... havuz canım o Valla küçücük mücücük ee, en fazla bacak değişimi yapma konusunda gene Guinness rekorlarını kırmaya çalışmışlar. Hoş. Bacak <gülüyor> değişimi derken? <gülüyor> en fazla bacak değişmedi dediğim... <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor Benim, benim bilim şöyle bir şey Onlar böyle yaparlar ya. Hani böyle tatlı bir tebessümle suratlarında... Sekronize kalan bir... mi yüzmeye çalışmışlar? Yüzmüyorlar da bacak değiştiriyorlar. Hop hop hop hop. Bunları... Yalnız çok hızlı bacak değiştirme... Ayak çırpmadan farklı değil yani. Havuzda kenara tutunup bacak mı çırpın? Diklemesine diklemesine tutuyorlar ama öyle çırpma gibicesine değil de. Boy vermenin tersi mi yani? Boy vermenin tersi. En verme. En verme. <gülüyor> Doğru. Of. Bay bay bay bay. Boyun zıttı değil değil mi en? En. Boyun zıttı olur mu? Boy. En. <gülüyor> <gülüyor> öyle daha artık oldu evet <gülüyor> bu alanda da Guinness Rekorlar Kitabına yeni hadi bir rekor daha bir öyle. rekor daha yok bu kadar dün iki rekorla kapattılar koca Guinness rekorla... rekoru kim buluyor ya rekor fikrini kim hadi öpüşme yani söyleyeceğim ama kızmayacaksın daha bir dakika dur doktor Kimbal <gülüyor> ben çıkmak istiyorum doktor Kimbal mı? <gülüyor> Doktor Kimball. Hey gide hey. Hey Doktor Kimball'a. O evet. zaman Trafalgar meydanındayken İngiltere'den bir haber mi verelim? Yoksa Bangladeş dedik az önce. Bangladeş'ten bir haber Bangladeş'ten verelim. Bangladeş'ten. Belki başkentini baş öğreniriz. Bangladeş'in başkenti? Dakka. Dakka. Dakka bir gol bir. <gülüyor> <Beğen gülüyor> sloganı da Aa, Hayır onların sloganı. <gülüyor> men dakka dukka. Ne demek yani o? Yani şey gibi. Çalma yanlış, kapını, çalarlar kapını Çok gibi. yanlış bir soru sordun ya Ege. Doğru. Çok ne olmuş, işte, dakika, ne? Maalesef yine vahşi fil sürüsü köye saldırmış ve köyleri yemiş. <gülüyor> ya ben ama ben çok seyrediyorum ya bu tür kanalları. Dakika kanalları mı? <gülüyor> ya hayır. Tür? Ben bir kanaldan bahsettim. Hayır, hayır. ben belgesel soru kanallarını için. çok seyrediyorum ya. Orada ben gördüm filler ne zaman saldırganlarına. Onların hepsi erkek filmiş biliyor musun? Çünkü ben anlıyorum. Kızan filler mi yani? Mesela biz de şehrimizde kızan köpekler diye bir şey var görüyoruz. Kızan köpekler derken bu kızan... ya yani sinirli köpekler anlamında kullanılıyor. Bu yok böyle değil. Mi? Bu kızışmış filler anlamında e, kullanıyoruz biz bunu. Hakikaten öyle dönemlerde filler bir deliriyorlar. Sıkışmış olabilir. <gülüyor> Sıkışmış fil. Çünkü filin hani biraz şey ya. Böyle her yere olmuyor. Ya. Her yere olmuyor derken? Ya mesela bir çekmece düşün. Çekmece olur mu? Oh, Çok bak. teşekkür ederim. <gülüyor> yani gerçekten de sabah sabah insanların gözünde ne canlandırdığını bir düşünmeni istiyorum. Aynen, bir insanlar bir çekmece ve bir, bir fil düşünüyorlar ve bir <gülüyor> Ve insanlar kalkar kalkmaz yatak odalarının ilk gördükleri şeylerden bir tanesi de şifonyer. Şifonya bir çekmeceleri gördüm. kontrol ediyorlar şu anda. Acaba A dün gece fil geldi mi diyor. <gülüyor> Çünkü vahşi filler böyle işte o dönemde erkek filler sapıttığında öyle hücum ediyorlar. Köylere basıyorlar. Affedersiniz, kentlere basıyorlar mı? Sen... Fatma Girey'in filmi Başka. vardı. Bir tane kızışmış kartal çocuğu kaçırıyordu. Onun gibicesinden bir şey. Kızışmış kartal mı? <gülüyor> o kızışmış kartal değildi ki o. Evet. Ee, neydi o? Aç kartaldı o. Aç kartaldı. Yemek da. için mi kaçırdı çocuğu? Tabii. Sen ben ne... hiç anlamamışım e, Filmin filmi. başında hemen kaçırıyordu değil mi? Hı -hı. Filmin, filmin adı? Ben çocuktum. Boş. Boş. Beşik. Beşik. Bravo. <gülüyor> Yalan da neyse. 1974 <gülüyor> yapımı hoş bir filmdir. Evet. Yönetmen ertemeyin İnmesi teşekkür ediyorum. E, maalesef Bangladeş'te bir köye saldırmış işte vahşi fil sürüsü. E, evleri yıkmışlar ilk başta. Yaşlı bir kadının da... Abi onlar da samandan çöpten çok affedersiniz. Hani şey yapmak gibi olmasın da. Yap bir betonerme bina. Bak bakalım fil mi yıkılıyor. Zaten... Bina mı yıkılıyor? Bangladeş başbakanı öyle demiş. <gülüyor> Yapacak bir şey yoktu demiş fillere karşı. İnsanların yer yokluğunda vahşi fillerin yaşam alanlarına ev kurmaları nedeniyle Filler manyak gibi bir şey olmuş Bangladeş'te O yüzden saldırıyorlarmış oraya buraya ee, Ve protesto gösterisinde bulunmuş hemen akabinde bu olay. Dere yatağında ev kurmak gibi orada da fil çiftleşme fil. bölgesinde ev kurma diye bir şey mi var? Tabii canım fil yuvaları Mesela hayvanların yuvalarına müdahale etmek çok tehlikeli Bana bir fil yuvası tanımlar mı <gülüyor> Yani benim bildiğim şimdi bu fillerin evcilleri de var çünkü birçok şeyinden yararlanılıyor fillerin. Filin nesinden yararlanılıyor dişinden dişin. başka iki ee, taşıma için. sektöründe gücünden yararlanılır Doğru, köprü yapar mesela çünkü baya bayağı büyük bir hayvan bildiğim kadarıyla ee, ve böyle şey oluyor arı kovanı gibi düşün böyle bir şey yapıyorlar peteklerin içinde filler bir de bu filler benim anladığım kadarıyla biraz da kinci hayvanlar. Tabii Daha çok güzel bir şarkısı var. Şeyler. Filler ve dudaklar <Sessizlik> şimdi. diye öyle bir şarkı. Yani kinci mi oluyorlar? Kinci evet. Ama tarihte de örnekleri var. Neyin? Timur'un filerini Timur. Timur. mesela. Aman hoca kurtlar bizi fillerden ki sene ne zaman yani? Bundan 500 sene önce. Bu neyin genel... örneği? 1402'ye gidiyoruz. Nereden baksan? Neyin örneği olarak verdik bunu? filler. Biz Ankaralılar olarak filden çok çektik. Tabi canım zamanında dümdüz ettiler buraları çok af edersin nokta. Ya son filde işte son fil Bilmem, maalesef vurlandı. Evet. Buyurun efendim. evet, evet nokta. Ben Birden bu, beni de, yüzü, beni, yüzü de beni de beni de dondurdu. Bizde Türkiye'de dondurdum. çok az fil var. Adamlar filden dertli yani düşün. Aman böyle filde olmasın zaten. Abi böyle fil ister misin ya? Satsınlar abi ya da onlar da mesela bazı ülkeler hayvan bol olduğu zaman yiyorlar biliyorsun. Mesela köpekler çok olunca köpekleri yiyorlar falan öyle şeyler duyuyoruz tabi biz. Ben hiç görmedim ama faizdim o çok olanı yemiyorlar. <gülüyor> Şimdi Ya bu için, Bangladeş'ler hep posta. Nedeni, bunların sayısı arttı biz bunları yiyelim demiyor adamlar. <gülüyor> ne diyorlar? Öyle olsa hayvanın nüfus da nüfusta patlamazdı Yani mecburen insan yemek zorunda kalırdılar <gülüyor> diyor. Ha, anladım. Ee, anladım Sen da... Türkiye'den düşün ya Ankara'da kedi Evet Daha çok gördüğün bir haber var mı? Yok Yok kedi Bak hmm, Dikkat etmek lazım yoksa kedi girer Şimdi o zaman sizi Hindistan'a götüreceğim Hindistan'ın <gülüyor> e, önemli kentlerinden biri olan Patna'da belediye vergi toplayamıyor uzun süredir Yazık Niye Çünkü... sırf Dünya ülkelerinden haberler veriyoruz bu sabah ya? Niye vermiyoruz? Dakika Patna <gülüyor> Beğenmiyor musun? Beni, tamam ver hadi Abdü sen dakika. beni beğenmiyorsun. <gülüyor> e, vergi toplamak için e, belediye bir türlü çözü bulamayınca en son... E, filleri salmış mı? Hayır filleri salmamış onun yerine köçekleri salmış. Köçekler, Efendim? Orada köçekler kastı diye bir şey var Hindistan'da. Tabii doğru. Kast kas sistemi kas sistemiyle olur. yönetilen bir ülke o kast sistemiyle yönetiliyor mu yoksa yönetiyor mu? Kast sistemi var. Peki, Mesela, o zaman kısaca evet. kas sistemi yani var. Yani deriz anlamında kullan onu. Evet. Peki. Eee <gülüyor> Köçekler de köçeklerle anlaşmaya varan belediye salmış köçekleri. Kadrolu muymuş bu köçekler? <gülüyor> Yok, kadrolu değil. Sözleşmeli köçekler. Sözleşmeli köçekler. Ee, şimdi bu köçeklerin en büyük özelliği... <gülüyor> Al, adımı, vergi kaçakçılarının çevresini böyle çeviriyorlarmış. Çakkala çakkala oynuyorlar. Evet, çünkü yapışkan Adı özellikleri varmış bunların. yapıştıran mı köçekler. bırakmıyor. Yapışkan köçekler. Yapışkan köçekler almadan bırakmıyorlar ve ilk iş gününde tam 13.500 YTL vergi toplamayı başarmışlar. Yapışkan köçekler böyle oynuyor. Uhu. <gülüyor> e paranın bir kısmını veriyorlar tabii bir kısmını da kendileri alıyorlar Bir kısmı köşek. da aynen Köçeklerin de o kadar efor sarf ediyorlar ya Olsun biraz Benim normal. böyle gördüğüm köçekler vardı çok marifetli Orada yani zor iş O kadar kolay değil Tamamen bünyeden yiyorlar Belediye böylece anlaşmayı sağlamış yıl boyunca Belli aylarda mesela bizde Mart Başka hani hangi ayda vergi toplanıyor bizde Mart Bizde artık 3 ayda bir 3 ayda bir mesela ne? Vergiler. Vergiler 3 ayda bir bizde. Mesela atıyorum Mart, Nisan, Mayıs. <gülüyor> evet öyle toplanıyor. Ee, o zaman köçekleri salıyorlar. Köçekler gidiyor insanları kan emer gibi emiyor, emiyor, emiyor, esnaftan alıyor oynayarak. Ondan sonra bunların bir kısmını belediyeye veriyor. Böylece de sistemi Ama şimdi sistemi sıkıcı yürüyor. Sıkıcı vergi dairelerinde vergi ödemektense dansözle para yapıştırır gibi vergi vermekte Hintlilerin de hoşuna gidiyor herhalde. Ben sana herhalde. Bir söyleyeyim mi? Köşek yani buradan söyleyince erkek şey, oluyor. Çok söyleyeceğim söyleyeceğim olsun. Şey, yanlış anlaşılmasın da vergi daireleri hiç sıkıcı ortamlar değil. Son derece eğlenceli doğru. Çok çok da nezih karşılıyorlar orada. Daha geçen gün sen de söylemiyor muydun? Öyle canım da yani o kadar da bir köçekle bir vergi dairesini karşılaştırırsa hangisi daha iyi anca? Yani ödedikleri verginin havasını atan da. Efendim ben geçen gün gittim de vergi dairesi. O Sen demiyor muydun ya vergi daire? Ya o bir acı geçmiş şey O kadar havaya sokuyorlar ki insanı. Vergilendirilmiş kazanç, kutsal verir, vergiler şeye falan diye. Sen içeriye haa diye mi yürüyorsun? Böyle kapıda kal. Vay be vergisini ver Daha zaten sokaktan. O vergi dairesine giderken Vay bu genç nereye gidiyor vergi dairesine Ben zaten bütün sokakta sordum o dost kitap Orada vergi dairesi nerede Vergi mi vereceğim Vergi dairesi nerede alkıştan şeyler Kıyamet sonra bana döner ekmek verdiler çıkışta Bravo O günkü anılarımı bir başka programda anlatmak istiyorum size Hoşçakalın cicileri Günaydın Günay ay ay dın, dın, dın, dın. Günay ay ay Ay İyi kalp insanlar günaydın. Efendim bir kez daha 9:39 saat günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Faiz ve Oktay ile birlikte. Efendim sizi Almanya'da yapılan bir araştırmayla e baş başa bırakıyorum. Baş başa bırakıyorum. Buyur. Hmm, çok güzel. <gülüyor> Tabii ki öyle değil. Almanya'da yapılan bir araştırmada e uyurken ne yapıyoruz? Uyurken horluyoruz diş gıcırdatıyoruz ama beynimiz tamamen ne durumda atıl durumda değil mi, Olur Olur mi hesabı... rüya görüyoruz rüya görüyoruz ama boş geçiriyoruz yani işte boş geçiriyoruz zihnimiz açık oluyor mu Olmuyor. Olmuyor değil mi? Oktay bak ne güzel söyledi. Bence, bak Ege arkadaşın oluyor. ne güzel çalışmış hiç çalışmamışsın. Bence oldu. Ee, Çok güzel tartışıyorsun. Ya. Zihinleri Uzun. daha iyi hale getirebilmek için, daha iyi derken daha evet. aktif hale getirmek için uyurken beynimize elektrik vermemiz gerektiğini uzmanlar tespit etmişler. Bence, uzmanlar elektrik bence, akımı sayesinde... <gülüyor> e, hafıza falan gibi şeylerin uuu süper olduğunu söylemişler. Aynen de böyle demişler. Hafıza falan uuu diye açıklamaları var. Alman bilim adamlarının elektrik zihni açıyor. Daha nasıl vereceğiz beynimize elektrik? Önceden kurulan bir makamizmayla. Fiş. Fişi tamam. Bir ucunu prize taktık. Evet. Diğer ucunu burun deliklerimizden mi sokuyoruz? Kulaklardan mı sokuyoruz? Gözlerime değdiriyoruz. Senin hiçbir problemin olmaması lazım. Benim ahdi arkada benim cak girişi var. Giderim doktoruma. Oraya güzel. Lütfen çok kendin rahatsız ediyorum. Ama şuraya bir jack girişi gibi bir şey. Yani... E Tatlı bir akım vermeniz gerekiyor. Yani öyle söylediğim meblalar... Peki içeride... voltaj değişikliklerinde falan nasıl olacak? Fişe taktığı şey. Hmm. Voltaj mesela i̇şte o çok değişti. Önemli. Şehir o zaman veya elektrik gitti. Bir anda beyniniz kapatabilir kendini. O yüzden UPS, söyleyeyim, o tür şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Bilmiyorum. Zihni çok güzel hale getiriyor. Yani bir Bilmiyorum gördüğümüzü şey bir daha yani. unutmadığımız hale gelen bir adam Benim haline Benim görüp de gelir. unutmak istediğim o kadar çok şey var ki. Bir yani ben ellerim şu anda doluydu. Şimdi alkışlayacağım. Bravo Ege. <gülüyor> ben böyle bir şey olacağını bilseydi. Daha havalı kurardım o de. Benim, yani Bunu söylerken gözümde Hülya Avşar'ın gelinlik giymesi İbrahim Tatlıses'in onu alnından öpmesi var. Evet ya. Galiba evet, ben bir rahatsız oldum ya. Yani şimdi bunu her sabah ilk bunu ama hatırlamak istiyorsunuz. Beyninize bir de elektrik ver. Ama vermiş. biraz da sen hep olumsuz bakıyorsun. Biraz da güzel tarafından bak. Biraz Mesela da güzel tarafından bak. Meriç'in Ahu diye, diye anma gerçek sevginin sesi gerçek sevginin sesi ee, valla uzmanlar isteyen yapsın isteyen yapmasın diyor illa zoru, zorunlu tutmuyor. 6 mailiniz zorunlu olur o. Bir tabi o şeye göre değişecek bakacağız artık. Neye göre değişecek? Oktay. Para durumuna. Evet, yoksa para durumunu almak için Oktay'a bağlanıyoruz. Evet, hava bey yol durumu. İngiltere'de yapılan bir araştırmayı ben vermek istiyorum bizim versimiz. Almanya'dan İngiltere'ye geçmek isterim. için. <gülüyor> ee, uyuyacağız ama nasıl uyuyacağız? Elektrik verilmiş bir şekilde uyuyacağız işte. So, tamam. O uyurken elektrik verilecek. Ama Mesela şimdi sen bir yetişkinsin. Evet. İki sen uykun gelebilir. Evet doğru. doğru. Getirebilirsin. Doğru. Bu, peki ya bebekler? Ya bebişler? Melek yavrular? O melek yavrularımız Onun nasıl Pıt pıt pıt sırtına vura vura odada dolaşa dolaşa uyutursun. İngiltere'de yapılan araştırmalara göre uyumadığın önce masaj yapılan bebekler e, çok daha rahat ediyormuş. Hem daha az ağlıyor. Ne yapacağız çocuğu öfeleyeceğiz diye... mi çok affedersin? Evet hafif hafif öfeleyeceksin ama. Ooo oh, çocukta çok pis kulunç olmuş onları. Hay yavrum diye. Olur mu ya bir damlacık şeyi var zaten ya kulunçu var. Işte, ben mu valla. Ege her zaman masaj yapıyor. Ali'nin. Nasıl bir masaj yapıyorsun? Spa mı? Diyor şöyle iki parmakla. Evet. Bütün sırtına. Zaten onun kolay. O bebeğin masajı bütün da kolaydır. Yapıyorsun. Oooo diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet oradan ne anlıyorsun? Rahatledin. Devam. Ama. Az daha. Az daha diyeceğim. Ondan sonra da zaten mesle olmuş bir şekilde duruyor orada. Masay... Anlıyorsun uymuş hemen ters çeviriyorsun. Yatağa böyle koyuyorsun. Yapıp yüzünü tırmalamaya başlayınca da ellerini battaniyesinin altına sokup biraz sıkıştırıp tutup sonra çıkıyorsun adalı. Ha bu kedilerdeki hadise gibi. Nasıl? Kediler kendi yüzlerini çizmiyor ki. Şimdi kediler mesela Sevgili dinleyiciler, fare orada bir şaşırdı. Ünlemini duymadıysam, ah, kimimiş şey söyle? Çok evet. pi çok pis cırmalarlar ki ke kedilerin ya böyle kedileri ben hani. Senin yüzüne bakmadığını <gülüyor> farkında mısın sen? Niye bakıyorsun? <gülüyor> Bana bakmıyorsun. Boş konuştuğu sırada başka taraflara bakmaya çalışıyor. Çünkü alerji oldum senin yüzünden. Yüzüm, gözüm şişti. <gülüyor> Hakikaten. Ya, ben ne abi git ya? efendi gibi tıraş olsaydın ya. Efendim? Şu haline bak. Yüzüne bir, halin bir, halin Ben senin yüzüne Ya bakmadım. bir dakika araştırma sonucu bitmiyor, kavga etmeyin, bitmedi yani. Araştırma bitmeden kavga etmeyin, buyur. Ha. Şimdi masaj kadar bebeklere yapılacak Masaj, masaj kadar, kadar... Taş evet. Araştırmacılar kaşımanın da çok bebekleri rahatlatacağını söylüyor. Doğru. E beni de doğru. Ben kaşımak. geçenlerde bir denedim, çok hoşuna gitti. Ve kaşımak şöyle yapıyormuş, yüzey alanını da çabuk genişletiyormuş. Yani benim anladığım kadarıyla. Şey <gülüyor> sen tabaklamayla karıştırdın onu. Hayır yani şunu demek istiyorum. Daha çabuk büyüyüp serpiliyorlarmış çocuklar. Kaşınan bebek. Evet kaşınan bebek. Uçan bebekten sonra kaşınan bebek fenomeni damgasını vuruyor. 598 bebek üzerinde yapılmış İngiltere'deki bu araştırma. Ee, hem stresten uzaklaştırıyorsunuz bebeğinizi demişler. Hem de ha bu arada masaj yaparken mesela sen yapıyor musun Ege bunu? Göz teması çok önemliymiş bebekte. Olmazsa olmaz hipnotize mi edeceğiz? Ya sırtından bana, masaj yaparken göstermez kuramıyorum ben. E Çünkü bizim çocuk daha içinde şeytan girmediği için kafayı tam 180 derece çeviremiyorum. <gülüyor> tamam da elini böyle ark şeyden sırtından tarafa şey yap. Yani Yüzü işte. sana bakarken çok ha, affedersin evet, diyor tarif ki. Affedemedim yani. Anladın mı? Şöyle ben. tutarken şöyle kaşı, şöyle. Elimi mi kaşıyım? Ah burada Ali'n var burada. Tamam. Ali'nin sırtında benim elim varsa ben Ali'nin sırtını nasıl kaşıyabilirim? Abi şimdi bak şu kol ya, şu sağ kolun ya. Evet. Şimdi şuraya bacakları gelecek. Yani tamam. Bu dirsek olan kısmı. Pa dirsek. kısmına. Ha biraz daha böyle pazı kısmına yakın. Tab tabanlar mi? değecek. Tamam. Nasıl? Buraya da kafasını alacaksın başını. Evet. Ali'nin buraya dediğim avuç içine. Sen tamam. De, yani şu oktayda 52 buçuk santim. Niye 50 62 buçuk santimlik çocuğu sığdır oraya e ne, sığar buraya abi? Biraz zor sıra Bu Ortası boş kalacak sırt kısmı. Sol elini de buradan hem destekleyerek hmm. hem zaten böyle hafifçe Dörme. öfeleyerek hem masaj yapacaksın hem kaşıyacaksın. Ve de göz teması kuracaksın. Bebeğe anlatacağım. Kafanı dik tutacaksın hiçbir şekilde. <gülüyor> sırtını koluma yaslamayacaksın. Böylece rahatlamış olacaksın diye. Hayır canım o, zaten o bir bomba yapar o. Orada hmm. otomatikman. Zaten ne olacak senin alim büyüyünce? Jimnastikçi olmayacak Bak, mı? Osiloskopçu olacak Ha. O zaman tabi değiş. O Kesinlikle. zaman değişir. Bir haber daha vermek istiyorum ben izin bir evet, Lütfen kez, ver. Bu kez... E, o aman Oktay lütfen ama. haber ver bize. Bizi habersiz bırakma. Ülkemizden Türkiye'de kaç tane büyükbaş hayvan var diye soruyorum size ilk başta. Çünkü geçen gün ha, günde geçen kaç gün tane şey e, kullanılıyor mi? dedim. Onu anında bildiniz. Şimdi günde kaç tane ne? Canlı evet, halde diyorsun? Evet evet canlı halde sayısını ben size tam olarak vereceğim. Şimdi bu büyükbaş dediğim sığır, öküz, inek, manda bunlar hep büyükbaş değil mi? Evet. Bunlar dışında yok değil mi? Yok. Dediyorum tam rakamı. Hayır <gülüyor> sorularını dinlemedim ama cevap verdim. Evet. Ege bari 6 milyon. E, fena bir tahmin değil. 3 milyon 758 bin 504. Ege o kadar, sinirlenme o, o kadar ki. Ege sinirlenme çünkü sinirlenince biliyorsun. Çünkü <gülüyor> alerjilerin... aynı, aynı rakamı bir daha veremeyecek. Sor şimdi. Kaç milyon? 758.504. Valla verdim. Çok, Çok özür dilerim. Çok özür dilerim O zaman hala yavan. <gülüyor> hala aynı derecede yavan. Gerçek rakamı alalım. Gerçek rakam 10 milyon 515 bin. 400. <gülüyor> 10 milyon 515 bin büyükbaş hayvan e, arasında bir kontrol. İyi 5-6 kişi danaya girebilir o zaman yani. Başlatılıyor. Hı hı. Yani 7 kişiye bir dana düşüyor. İdeal. E, o durumda herkesin but olması lazım ya. Cık, i̇yi de bunların hepsi yenecek değil Hepsini keseceğiz mi ya, yani, Yenecek kıvamda değil bunların hepsi. Bazıları boğa olarak kullanılıyor. Boğaları, boğaları kesmiyor muyuz? Kesiyorlar boğaları ya kurban bayramında. Ya kesiyorlar. Evet, dağıtıyorlar. Genelde yani bilekiz... Bu boğaların neslini artırmaya Şimdi şöyle bir sorun var. Türkiye'de gelecek sığır neslinin babası şu anda belli değil. Pardon nokta Bir daha tekrar eder misin? Gelecek sığır neslinin, neslinin babası, mi babası belli evet. değil mi? dedin. Babası... Yani sığırların çevresinde şöyle mi dönüyorlar? Sığır evet, babankii sığır. sığır. <gülüyor> <gülüyor> babasını belirlemek için bütçede e, özel proje e, eklenmiş. Ne bütçesinde? bütçesinde nasıl babasını belirle Sığırın Bütçeme... babası ne çıkacak? Emrah mı çıkacaksın? Ne yani? Bir An tane sır var. Babası kim belli değil mi? Ya şimdi Anadolu boğası diye bir şey var. Bu artık e, günümüzde DNA çok... DNA yapacak. Çok şey yapılmıyor. Anadolu bu boğa boğası. bütün sırın babası buymuş. Hayır canım bu babalık olan bir şey değil. Kazanılan bir şey olacak boğa cemiyetinde. Öyle düşün sen. Yani, kazanılan dedin kumarda mı? Hayır yani bir takım testlerden geçirilecek boğalar. Evet. Ondan sonra... Efor ha, testi gibi. İşte ben. bu. Yani gibicesini. Efor testi gibicesini diyebiliriz. Anadolu boğasının kalite sorunu oldu... Ortada. Ortada. Anadolu boğasının kalitesi düşük müymüş? Maalesef. Hadi yani ya. Kalite derken... E, ne kalitesinden bahsediyorsun nokta? Ne kalitesi olabilir sizce? Hmm. Ben söyleyemeyeceğim bunu. Hmm. Ben de söyleyemeyeceğim. Ben, ben, ben, ben de söyleyeyim. anladım tamam. O, Onu kontrol edeceklermiş boğaları. Nasıl kontrol edeceklermiş ya? Ya böyle bir meslek olabilir mi arkadaşlar? Efendim ne abi ben boğaları kontrol ediyorum. Kalitesini. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bütçe tasarısında sorun başlığı ile anlatıldı. Tasarıdaki açıklama bu yönde. 2007 yılında test amaçta 50 baş boğanın sığımının yapılacağı hedefleniyor. Bu ne? Sığımının mı? sayım sığım. Biz şimdi... sayım diye gelmiştik ya. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar nasıl bozulurlar? Abi boğalar sığımmaz ki. Dedi. Adam, yani şimdi sığıma gidiyor adam ama sayım zannetmiş. 50 baş boğanın sayımı için geldik. Kardeşim zaten sığımı belli, <gülüyor> 50. <gülüyor> Neyi sayacağız demiş sana? Boğalar sayılmaz dedim, günleri, değil mi? Bu da geçen günleri, saniyeleri sayacaksınız. Boğalar sayılmaz dedim değil mi? Hayır. Yani sağılmaz dedim. Sağılmaz dedim. Evet, boğalar sağılmaz. Ama sağ işte. Nasıl sağacağız ya? Teknolojiyle. Teknoloji derken? <gülüyor> ya... Hiç hiçbir, hiçbir boğanın şu ana kadar kontrolü yapılmamış ya buna inanabiliyor musunuz? Ya vallahi ya, ben üzülüyorum boşu bu. Çok üzüldüm Oktay, boğanın ne kontrolü yapılmış? Abi bit, sağlık taraması. Hayır kan. hayır onlar değil. Ne? Yani içi kontrol edilmemiş hayvan İçini? İçini kestikten sonra kontrol. Ya da şey ya. söylemedim falan cevap <gülüyor> bekleme. İçinin derken biz ne sorun? Yani içini derken ne diyorsun Okta? İçeriği Oktay? yani. İçerik mi ya? Ya tabii canım iç güzelliği gibi düşün sen bunu. An anlıyorum. Öyle Şimdi bir şey. Seni anlıyorum. Boğa mı sağmak istiyorsun? <gülüyor> Ona diyor? açık konuş Okta. Burada <gülüyor> de ki ben Boğa sağmak istiyorum. Tamam. Radyodan da izni alırız. Biz de <gülüyor> biz yaparız tamam. Arkadaşımız Kayıt Boğa Kayıt toplama. Boğa babası temini... Erkek buzağların alımı gibi faaliyetlerde yine bu proje kapsamında değerlendiriyor. Yani tarım ve hayvancılığın son kalesi olan modern sabahlar <gülüyor> bu <müjderiyi>, müjdeyi de <gülüyor> vermiş olan tüm büyük baş yetiştiricilerine. Şimdi yatırım yapmak için boğa iyi bir şey olabilir. En iyi yatırım. Sen demin şurada 50 milyarın olsa ne yatırırsın diyordun ya. Evet. Boğaya mı yatıracağız? Boğaya yatıracağız abi. Çok güzel bir boğa çiftliği düşünüyorum ben. Oktay zaten sağımını Boğaç yapar. Boğaç Ege güzel şey var. <gülüyor> Bu ne dedi az önce? Boğaç iftli dedi. Gel sen şuradan bir şey fırlatma imkanın var mı? Ben yorgun olduğum için fırlatamıyorum. Oktay var ya yaşadığımız hayata lanet ettirdin yani. Hiç evet o zaman ya. şöyle Buyur. yapıyoruz. E, Bond. James Bond. <gülüyor> Keşke arada biraz sussaydın da... ...bir inandırıcı olsaydı... <gülüyor> ...bana söyleniyor. Daniel... Daniel demeyeyim de... ...Daniel Craig... ...demi kendisi 38 yaşında... Kesemdeki en yavan bondçudaki... Ee, en, ...en yavan bondçu... ...bir de bir açıklamış ki... ...son filminde... ...çok affedersiniz... ...bu en son sevişen değil mi ya? E Efendim? <gülüyor> <gülüyor> ya... ...yok bu şu... ...şey Fırlat şey... E dün gazetelerde vardı... Öyle mi? Öyle işte... Son sevişen Bond de mi geçiyor kendisi? Evet öyle geçiyor. Valla o zaten sevişmemiş. Onun açıklaması var. Nasıl? Ee, Tüplör mi kullanmış? Tüplör kullanmış ve hayranlarının eleştirilerine neden olmuş. Zira neden? Neden? Zira Bond karakteri neyle tanınıyor kendisi? Bond karakterleri 80'lere kadar çok fazla Bond kızıyla yan yana gelmeleriyle tanınıyordu filmlerde. Sonra AIDS ile beraber tek eşliliğe yönlendirmeye başladılar Bond'ları da. O yüzden bundan böyle filmlerde bir tane Bond kızı oluyor. Ha, anladım ama orada da dubler kullanmasın madem bir tane. Çünkü daha önceki Bond'ların durumu daha içler acısı. acısıydı. Bu yani onlarca Bond kızı varken şimdi bir, e, bire indi bu Bond kızı ve yani bunu da layıkıyla yerine getirmek lazım. Fakat Daniel Craig maalesef. Hayranları niye bozul? Bir de Daniel Craig'in hayranları var mı? Kim? Kim? <gülüyor> Ya neden ediyorum. canım? Ülke... James Bond hayranları vardır bence. Yok Daniel Craig hayranlarından bahsediyorum. Daniel Craig bir Ekor İngiltere'de. 14 tane falan hayranı var <gülüyor> 14 tane imiş hatta. Evet. Ee? Ee, 17 Kasım'da gösterime girecek Peki, filmi bir şey protesto Hayır. etmeye başlamışlar. Filmi protesto ediyorlar. Evet çünkü yani biz demişler gerçek Bond'u affedersiniz orada biz duplör muplör görmek istemiyoruz. Biz Daniel Craig'i vazifesinin başında görmek istiyoruz. Bu vazife her türlü vazife. Peki sevgili Daniel niye dublör kullanmış? Ya o konuda biraz şey bir adam bu biliyorsun Daniel Craig. Çekingen. Ya, çekingen hakikaten biraz mazmut bir şey var. Bir de herhalde çekindiği bir takım şeyler var. Benim anladığım kadarıyla. Yoksa daha önceki Bond'lara bakıyorum. Hepsi maşallah filmlerde gerekli vazifeleri yerine getirmişlerdi. Halbuki bu köşe bucak kaçıyor. Güzel bir şey sahnemiz kim var. Kim sence en e güzel Bond? Hayır. En güzel Bond Sean Conner. Sean Conner hiç Bond filmi seyretmedim. Aa öyle demek. Sence kim? Ben zaten James Bond'u hiç sevmem de ee, şey bundan 3 önceki James Bond herhalde. Benim bildiğim. Roger. Roger Roger Moore muydu? Roger Moore. James Bond diye onu biliriz. Ondan sonra gelen Timotilde de bilmem neleriz Hele sonuncusu Bir önce siz kimdi? Pierce. O yalnız Pierce. Pierce Bronson, Bronson en çok sevilen bondlardanmış. Marka'dan sonra. Bond evet. olmak da kolay değil. Bond oldum diye seviniyorsun. Başında bin türlü başka şey çıkıyor. Çantası çıktı adamın ya. Adamın çantası çıktı başında. Nereden bilebilir adam böyle bir şey olacağını? Doğru, Çünkü sen de yok. haklısın Oktay. O zaman ben sizi istirahate davet ediyorum. Hepimiz Uzunca bir istirahat. Hoşça sabah modeller sabahlarda görüşmek dileğiyle hoşça kal sevgiyle günaydın güna ay ay güna ay ay güna ay ay